Abileri mülteşinda çalışıyorlar. Biz onlardan hiç almadan burada onlar adına fitre verebilir miyiz dedi. Cevabınızı bekliyorum. Onlar adına fitrenin kabul olması için onlara bilgi verilmesi gerekir. Mesela bir kimse eşine sormadan onun fitresini verebilir. Hı hı. Çünkü o onun eşidir. Ama onun dışındaki bir kimselere sorması lazım. Yani ben senin fitreni veriyorum diye ee, mesela abisine abisinin muhakkak surette. Fitresini verebilmesi için, kabul olması için ona söylemesi lazım. Yani ben senin adına fitreni veriyorum demesi gerekir. Evet, haberlerin olması evet. gerekiyor. Peki fitre miktarını abilerinden alması gibi bir şart var mı hocam? Hayır, öyle bir şart mi? yok. Kendisi onlardan izin aldığı zaman onların adına kendisi verebilir. Evet.